الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى محمد رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من نيساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلي محمد السلام عليكم رحمة الله وبركاته سبب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 Tevrat ve İncil'in laf-zen değiştirildiğine dair bir delil mi yok diyorsunuz? Yani onu tam eğer açarsanız ben ona cevap vererek inşallah söze başlayayım. He, ayeti açın bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela tahrif e, Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı veya Tevrat ve ile ilgili ayetlerden bulursunuz. Ancak e, ayeti soruyorsanız arkadaşlar,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 e ee, vahiy olan, vahiy olan orijinalliğinin korunması hem lafz itibariyledir hem mana itibariyledir. Bir kısmı yani özellikle günümüzde mesela Kur'an kuran Kerimle ilgili mana itibari ile teviller yapılmakta. Hoca demin onu açıklıyordu. Ve o manada anlamı bozmakta. Ancak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 Mesela bir tanesi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu la yu'minu hatta yuhibbu ahihi ma yuhibbu Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe mümin olamaz. Yine bir başka hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor: "La yu'minu ahadukum hatta akuna uhabba ileyhi min ehlihi ve veldihi ve nefsihi ve nasi ecme'in." Ben sizden birinize أهلinden, çocuğundan, kendi nefsinden ve tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça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 buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam hatta biliyorsunuz bununla ilgili e, Amar radıyallahu anh beni ne kadar seviyorsun diye Aleyhisselatü Vesselam sorduğu zaman ama radıyallahu anh dedi ki ben seni dedi nefsim hariç her şeyden fazla seviyorum ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman Allah vesselam ona dedi ki olmadı ya Ömer nefsinde dahil beni her şeyden fazla sevmedikçe İman etmiş olamazsın. Bunun üzerine biliyorsunuz ashabın hele hele hidayet rehberi kabul ettiğimiz ikinci halife Amar radiyallahu anh'ın bu konudaki teslimiyeti veya onların Allah sallallahu ve sellemden bir şey işittikleri zaman semihane ve etane diyerek icabet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Ve dedi ki Amar radiyallahu bunun üzerine vallahi dedi ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam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 ee, yani tam manasıyla iman etmiş olamaz anlamında. Yani bunlar imana dayalı sevgidir. Çünkü Allah Azze ve Cellemin sevmek imandandır. Bir kişiyi bir Müslüman Allah için sevmek yine imanlandır. Aynı şekilde kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz buyuruyor Allah Azze ve Cellem. Her iki hadis de e, Buhari ve Müslim'de kayıtlıdır. Yine Allah'a yemin olsun ki komşusu şerrinden emin olmayan kimse mümin olamaz. Allah'a yemin olsun ki komşusu şerrinden emin olmayan kimse mümin olamaz. Yani komşularınız sizin şerrinizden emin olacak. Biliyorsunuz kişinin kendisinin şerri vardır. Hani diyoruz ya özellikle Hudbetul Hacede ve nauzu billahi min şururi diyoruz ki nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız diyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla e, gerçekten gerçekten de e, komşusu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 siz emin kimselersiniz ve sizin şerinizden emin olacaklar. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sizden biriniz hevasını benim getirdiğim şeylere tabi kılmadıkça mümin olamaz. Yani ey Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hiç kimse hevasını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 müsnedül firdevs münavinin kunzul haka'ik yine e, ala hamişil cami es-sagirde geçiyor e, bu hadis yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediniz yani bu okuduğumuz yani büyük günahlardan mı ancak İmam-ı Zhebi göre büyük günah olma ihtimali olan e, davranışlar İnançlar veya kalbi hallerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi bir başka hadiste buyuruyor ki: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman bunu eliyle düzeltsin. "Fe yastati' buna gücü yetmezse fe bi O zaman bunu diliyle düzeltsin eğer buna da gücü yetmezse fe bi kalbi o zaman kalbi ile buhz etsin zelike edaful iman ancak bu imanın en zayıfıdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih-i muslimin e, kitab i̇man babında geçiyor hadis yine müslimin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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte alimler diyorlar ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü elle müdahalesiydi. Niçin? Çünkü diyorlar, o kişi Allah Resulü Aleyhisselatü dizinin dibinde yetişmiş tabiri caizse sahabeydi. Yani Kur'an ve sünnetten haberi olan bir kimseydi. Ve böyle bir şey yapması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kızdırdı. Aynı bugün benim hata yapmamla veyahut bugün selefi menhejden haberi olan,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 Fakat kalbi, zelket apul bu da imanın en zayıfıdır. Peki, bu işi kebair ölçüsünde tutan nedir? Ha, şudur. Yani, yani kişi kalbinden buz edemiyorsa, yani kalben buz etmek bir senalığa, bir münkere kalben buz etmek imanın en zayıfıdır. Peki kalben buz edemiyorsa, yani Kalben buz etmek az da olsa imanın delaletidir. Peki buz etmemek nedir? İşte bu konuyu İmam Zeybi Rahimehullah'ın el kebairin içerisinde zikretmesinin önemi buradadır. Yani diyor buğz edemiyorsan bu imansızlığın alametidir manasında bunu ifade etmekte.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 Buhari'de geçiyor bu hadis. Dolayısıyla e, kabir azabı sebebi olduğu için yine kabir azabı sebebi ve Allah Azza ve Celle'nin buğz ettiği iki şey bir tanesi e, idrardan sakınmamak, bir tanesi de laf getirip götürmek kovuculuk yapmak. Ve e, İmam-ı Zehebi Rahimahullah e, İmam-ı Rahime Rahimahullah bunu El-Kabair'de büyük günahlar ihtimalinde tutmakta. <Gülüyor>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 Gazabındadır buyuruyor. Yine Allah Azze ve Celle aldatma Eldatma ve hile cehennemdedir buyuruyor. Aldatma ve hile cehennemdedir. Biliyorsunuz bununla ilgili yani aldatma ile ilgili gene gelen lafızlar hep ağır olmuştur. Mesela bir tanesi Allah Azze ve Celle bizi aldatan bizden değildir buyurması yani bu anlamda bu ikisinin de cehennemde olduğunu söylüyor Allah Resulü ve Vesselam yani ey aldatma ve hile yine Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor Allah Subhanahu ve taala muhallil ve muhallelun laha lanet etsin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 bir kişiye karşı karısını veya kölesini kışkırtırsa yani köle ise efendisine karşı kışkırtırsa veya karısını kocasına karşı kışkırtırsa bizden değildir. Ebu Davud'da Kitabul edep babında geçiyor hadis. Allah Resulü ve Vesselam Haya imandan ve suskunluk da imandan buyuruyor ve imandan bir şubedir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 Münafığın alameti üç, üçtür. Münafığın alameti ayetül münafikun selaseh buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Münafığın alameti üçtür. فَإِذَا حَدَّسَ كَذَبَةً Konuştuğu zaman yalan söyler. فَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَةً Söz verdiği zaman sözünde durmaz. وَإِذَا اَوْتُؤْ مِنَ خَانَ Kendisine bir şey emanet edildiğinde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 sözünde durmamak. Ve eğer k, ve ve ancak emanet edildiğinde ihanet eder. Yalan ve ihanet önceden geçti. Ancak burada tekrar zikredilmesinin zikredilmesinden kast edilen şey sözden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 İbn-i Amar ise şöyle rivayet ediyor. Sakalınızı bırakıp bıyıklarınızı kısaltınız. Mecusilere muhalefet ediniz. Hasan-ı Vasri Allah Amar radiyallahu rivayet ediyor. Amar radiyallahu şöyle dedi. Şu şehirlere adamlar gönderip hac etmeyenleri kontrol etmelerini istedim. Evde ninesi olup da hacetmemiş olan üzerine cizye koysunlar onlardan cizye alsınlar. Yani haccetmeyenlerden cizye alınmasını emredeyim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü sene. Onlar Müslüman değildir. Onlar Müslüman değildir. Yani haccedebilme imkanı olduğu halde haccedemeyen kimseleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, isterdim ki onlardan, onları cizyeye bağlayayım. Ve onlar Müslüman değildir, onlar Müslüman değildir. Ebu Eyyub el Ensari Radiyallahu anh Resulü Aleyhisselatü şöyle söylerken işittiğini rivayet ediyor. Kim anne ile çocuğunun arasını ayırırsa Allah Celle Celaluhu da kıyamet gününde onunla sevdiğinin arasını ayırsın.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 Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadına yani kadına, eşine dübüründen yaklaşan mel'undur. Yani afedersiniz yani gayri meşru yoldan, yasak bölgeden yaklaşan mel'undur buyuruyor Allah resulü sallallahu anh. Hadis eee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 Yani Muhammed Aleyhisselam'e indirileni e, indirilenden beri olmuştur e, demekte. De, Tirmizi kitabı Taharet, İbn Mace kitabı Taharet'te geçiyor. Yani af buyurun bir kadının hayızlıyken ona yaklaşmak, e, yani yaklaşmaktan kastımız yani fercine yaklaşmak. Yine aynı şekilde e, ona dübüründen az önce hadiste ifade edildiği gibi yaklaşmak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 i̇bn Abbas'ta öyle rivayet ediyor. Diyor ki sizden öncekiler aşırı gittiklerinden ötürü helak oldu. Dinde aşırı gitmekten sakının. Bununla ilgili Rabbimiz Subhanehu ve Teala Mahide suresinin 77. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki ey ehl kitap dininizde haksız yere taşkınlık etmeyin. Daha önce sapmış,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 Hadislerin gereğiyle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Ben burada sözümü noktalıyorum. Ve hadi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.